Orta Doğu kaosunda Kürt olgusu ve Kürt sorunu Giriş Kürt olgusuna gerçekçi yaklaşım her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Irak'taki kaos Kürt sorunundan kaynaklanmıştır. Dünyanın temel gündem maddesi olarak nasıl aşılacağı kestirilememektedir. Batı uygarlığının çözüm gücü yetersiz kalmaktadır. Bir kez daha dünya savaşları sonrasına özgü, Uluslararası Büyük Projelerle Çıkış Bulunmaya Çalışılmaktadır Bölgede Büyük Tedirginlik Yaşanmaktadır Kurulur Rejimlerin Hiçbiri Kendisinden Emin Değildir Yarınların Neler Getireceği Belli Değildir Diğer Yandan Terör Denen Olguda Da iddiaların Aksine Artış Söz Konusudur Gerçek Terörün Ne Olduğu Da Ortaya Konulmamaktadır Sisli Kaos Ortamında Uğursuz Gelişmeler Kol Gezmektedir Her Şeye Rağmen Özgürlük şafağı umut edilmektedir Kürtlerin eskisi gibi yönetilemeyeceği bir döneme girilmiştir Kürtlerin kendileri istese de eski lanetli yaşamlarını sürdürme ataletini çağla bağdaştırmak mümkün değildir Her gün içten ve dıştan gelen etkilenmeler Kürt olgusundaki çözülmeyi hızlandıracaktır Çözümün ne yönde ve nasıl olacağını pratiğe müdahale eden güçlerin niteliği ve temposu belirleyecektir Adeta İsrail'in Arapların bağrında oynadığı sarsıcı rolü Kürtler Orta Doğu genelinde oynayacak gibidir. Irak'taki Kürt federal devlet dayatması, bölgedeki katı merkeziyeçi ulus devlet modelini aşındıracaktır. İradeleri dışında Orta Doğu tarihine daha uygun genel bir federasyonlaşma eğilimi de hızlanabilir. Bu sürecin iki milliyetçiliğin çarpışması temelinde mi yoksa demokratik uzlaşılarla mı çözüme gidebileceği, ...en yakıcı iki soru olarak olanca sıcaklığıyla gündeme girmiştir. ABD 1990 sonrasında tek kutuplaştırıcı güç olarak sivrilmesi ardından... ...en büyük deneyimine Orta Doğu'da girmiş bulunmaktadır. Büyük Orta Doğu projesi her gün sorgulanmaktadır. Kürtlerin projedeki yerleri en önemli konudur. Kürt, ABD ve İsrail ilişkileri giderek daha da stratejik bir durum alabilir... Bunun bölge üzerindeki etkileri iyi hesaplanmak durumundadır. Kürtler için bol ihanette bir dönem mi yoksa bölgede yükselen bir yıldız olacakları dönem mi tartışılmaya değerdir. Kürtlerin kendi iç ve komşu kavim ve devletlerle ilişkileri ilk defa bölge stratejilerini derinden ilgilendiren bir konumda seyretmektedir. Kürt-Arap, Kürt-İran, Kürt-Türk ilişkileri üzerinde en çok kafa yorulan bir döneme girmiştir. Öte yandan Kürt olgusu üzerinde düşünce, eylem ve yeniden yapılanma üretmekle sorumlu Kürt parti ve hareketleri dönem için gerekli yeterliliği taşımakta mıdır? İlken milliyetçi, re-sosyalist ve liberal yaklaşımlar günümüze cevap verebilir mi? İdeolojik yenilenme, zihniyet gücü kazanma nasıl sağlanabilir gibi sorular da yakıcıdır. Irak Kürdistan'a önderliği tüm Kürtleri ve hatta bölge halklarını, devletlerini, İlgilendiren adımlar atarken Yeterince sorumlu davranabiliyor mu? Geleneksel, dar çıkarcı Kişisel istismarcı karakterlerini Aşabilirler mi? Yeni bir felakete yol açmamaları için hangi tedbirler Nasıl ve kimler tarafından alınabilir? Şüphesiz bu sorular da Önemini korumaktadır Her parça Kürdistan'daki sorunlar Ve çözüm yolları da yeniden Gündemleşmekte ve uygulama kabiliyeti Olan çözüm üretimini gerektirmektedir Yersiz acıları çoğaltmamak bunun için etkili demokratik kitle çalışmaları önem taşımaktadır. Yeni bir politik üslupla siyasi sınırları tehdit etmeden güven verici çözüm olasılıkları her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Her Kürdistan parçasında ertelenemez çözüm arayışları gündemdedir. Son 30 yılın öncü gücü olarak PKK'nin yaşadığı gelişmeler önemini korumaktadır. Dünya solunun 1968 ve 1990 sonrası yaşadığı sorunlar PKK'de de yansımasını bulacaktı. Real sosyalizm ve ulusal kurtuluşçuluk arası bir çizgide seyreden parti hattı dıştan ağır baskılar, içten o denli ağır yetersizliklerle bir türlü çizgisinin gerçek potansiyelini açığa çıkarıp örgütleyemedi. Yarı ayaklanmacı, yarı gerilacı pratikle çok anlamsız kayıplara yol açtı. Giderek çeteci, avare, asi grup pratikleri büyük çabalara mal olan değerleri tüketerek fiili bir tasviyeciliği dayattı. 1995'ler sonrası tüm çabalara rağmen PKK gerçek özünden kopmuştu. Kadek ve kongregel deneyimleri teorik, stratejik ve taktik değişimlerle birlikte yeniden yapılanma anlamına geliyordu. Eski kadro yapısı bunun da altından kalkamadı. Özündeki ataleti fiili bölünmelerle açığa vurdu. Olumlu mirasa sahip çıkma anlamında PKK yeniden yapılanma sağ ve sol tasviyeciliğe karşı bir adım daha düşünüldü. Kürdistan her bakımdan yeni bir sürece girerken tüm bu gelişmelerin kapsamlı bir analizine, eleştiri öz eleştiri gereğine görevlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır.